Mavi Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun Yine ben Yine ben çok kalabalık bir stüdyoya sızmış olmanın kıvancı içindeyim. Öbür türlü Ömer Bey'le biz baş başa götürüyoruz çünkü y <gülüyor> yanı biz ayrılan bölümde şaka bir yana çok fazla vakitlerinizi, vaktinizi almayacağım. E, İki kişi eksik bırakmışız ki olmaz diye. Tam çıkacakken telefonda yakaladım ve inip söylemeye ihtiyacı duydum. Ee, önce özür diliyorum ardından teşekkür ediyorum. Dilek Balta ve Barış Balta destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Gülçin Hanım kolaylıklar diliyorum size ve bütün ekibinize. Çok teşekkürler. E, koyu, maviden, e, koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz kalabalığız. Ve Ömer Madra var stüdyomuzda. O benim için çok büyük bir sürpriz ve çok büyük bir sevinç kaynağı. Merhabalar Açık ya yani Radyo'da bu şekilde bulunmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Favori programlarım çok var ama çok sevdiğim bir programın içinde ilk defa sızmış bulunuyorum. <gülüyor> ne mutlu bizi. <gülüyor> kısa süreli olarak yani ben bir iki kelime Buyurunuz, söyleyebilir miyim? Yani, Açık Radyo'nun genel esprisi içinde olmasını istediğimiz en çok çalıştığımız şey dünyanın bütün konularını önemli vazgeçilmez konularını yıl dönümlerini filan mutlaka kayda geçirmek bir şekilde programlarımızda söylemek istiyoruz dünyadan kopmamak için. E, Gülçin Hanım da bunu e, müzikle bütün şarkıların içine nüfuz ederek inanılmaz bir şekilde e, yoğun çalışıyorsunuz <gülüyor> vallahi. Evet, evet uzun sürüyor yani bir inanılmaz bir düzey. Şey. Bütün şarkıların o konulara dünyada vazgeçilmez anlat yani anlatılmazsa olmaz konuların hepsinin Hangi şarkıda geçtiğini de tespit ediyorsunuz. Ben hayretlere düşerek cuma akşamları dinliyorum yani. Ne mutlu bize ben epeyce uğraşıyorum hakikaten. Bir tematik başladık öyle gidiyor biraz. Genellikle hep bir konu seçip o konu üzerindeki kimler ne söz söylemiş, ne şarkı seslendirmiş onu bularak onları çalıyoruz sizin de dinliyor olmanız çok büyük bir mutluluk umarım bütün dinleyicilerimiz memnundur bu durumdan ee, inşallah yani tematik benim de saplantılarımdan bir tanesi önemli olan hiçbir mesajın dışarıda kalmaması gibi böyle tuhaf bir iddiamız var açık gazetede de genel olarak radyoda da programcılar da bunu yapıyorlar zaten ama yani çok özel bir yeri var <gülüyor> koyu mavinin onun için de buraya sızdım çok çok memnun olduk Ömer Bey çok teşekkür ederiz. Valla size kolay gelsin ben terk ediyorum çok teşekkür ederim beni burada misafir ettiğiniz için. <gülüyor> biz de size Kolay gelsin hoşçakalın. Çok teşekkürler teşekkür. görüşmek üzere tekrar ee, biz stüdyoda kalabalığız bayağı demiştim ee, açık radyo dinleyicilerinden destekçilerinden. Ee, Selen Kipmen ve Erhan Aytul'un burada bizimle beraber. Merhabalar. Merhabalar. Ee, Selen ve Erhan'ı. Ee, Şükrü Morçay benim çok eski yıllardan, 1977 yılından beri arkadaşım. Bir kere daha katılmıştı. Hatta belki birkaç kere. Bir kere. Bir kere katılmıştım ee, koyu maviye. O bizimle beraber. Hoş geldin Şükrü. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Bir de eski dostumuz, hala dostum, Açık Radyo'nun eski programcısı, çok çok severek dinlediğim Terra Incognita'nın programcısı, sevgili Cenk Akyol burada. Evet, şey programı yaparken de çok heyecanlanırdım. Sen de çok heyecanlanırsın program sunarken. <gülüyor> biraz önce yutkunmayı, nefes evet, almayı unuttum, fark etmişsinizdir. Evet, biraz da uzaklaşınca hani, o heyecanı tekrar hatırladım ama çok hoş tabii. ...dostlarla birlikte olmak... ...böyle güzel bir radyoya destek olabilmek tekrar... Evet. E, ...çok hoş yani... E, ...mutluyum burada olmaktan... Çok ...biz de çok mutluyuz... ...programlarında tekrar geri dönmeni... ...hasvetle ve hevesle bekliyoruz... Gene işte <gülüyor> biraz böyle... ...hevesimi seninle, Hakan'la... ...Meral'le... E, ...programına konuk olarak biraz... ...gideririm... <gülüyor> ...belki evet... Artık e, erken da. emekli olduğum için de vaktim daha da çok Yaşa takılmadan <gülüyor> Evet evet orada. evet olabilir hiç fena olmaz Çok sevinirim ben de bir de ayrıca e, bir küçük sürprizimiz olacak çok uzaklardan programımıza katılacak onu şimdi söylemeyeyim e, Şimdi hemen e, bir hatırlatma yapayım e, Açık Radyo'nun malum 21. E, dinleyici destek haftasındayız şenliğe dönüşüyor bu hafta. Bütün programcılar e, ellerinden geleni yapıyorlar. En güzel konukları, en çok sevdikleri şarkılarla beraber ağırlıyorlar. Akşam programları böyle. E, biz de öyle yapmayı tercih ettik. Bu saatler içinde destek olabiliyor dinleyicilerimiz, ama sadece internet üzerinden Açık Radyo'nun internet sayfası AçıkRadyo.com.tr sayfasından destek olun butonuna tıklayarak kaydı olmak gerekiyor o şekilde destek olmak için kaydı olduktan sonra. İstedikleri bir programın e, yarım saatine veya yarım saatin katlarına veya tam bir saatine destek olabiliyorlar. E, bu saatlerde yapılan desteklerde yarın sabah bugünün bilançosuna ekleniyor. O yüzden ne kadar çok dinleyicimiz akşam saatlerinde de bizi aramaya devam ederse ve internet üstünden destek olursa o kadar çok mutlu oluruz. E, biz elimizde kocaman bir liste var O yüzden ilk şarkıyı söylemek durumunda kaldık Ben de benim seçtiğim bir şarkıyı söylemiştim başlayacağız diye Prodüksiyondaki arkadaşlara sürpriz yapmayalım diye Benim her vesileyle çaldığım ve Bahar da geldi Bahar'ın gelişine de çok uygun olan Tom Waits'in You Can Never Hold Back Spring şarkısıyla başlıyoruz You can never hold back spring You can be sure I will never stop believing. Blushing rose it will climb, spring ahead or fall behind, winter dreams the same dream every time. Asla durduramazsın Bahar. Mutlaka gelir Tom Waits söyledi. Ben de her vesileyle çalıyorum bunu Koyu Mavi'de. Tom Waits en sevdiğim müzisyenlerden bir tanesi. Konuklarımıza gelelim. Selen benim hem çok sevdiğim kardeşim diyeyim <gülüyor> hem de Açık Radyo'yu çok yakından takip eden e, hem dinleyici hem dinleyici destekçisi hem de benim İspanyolca çeviri ihtiyacım olduğunda Hızır gibi yetişen <gülüyor> e, Selen'cim Selen Sen kendini istersen biraz tanıt Açık Radyo'yla nasıl oldu tanışman ne zamandan beri e, Merhabalar e, açık radyoyla tanışmam. Şöyle söyleyeyim. Açık radyo benimle yaşıt. Ben de <gülüyor> 95'liyim. Evet. E, onun için hani aslında küçüklüğümden beri hayatımda diyebilirim. Çünkü hani evde de annemden dolayı da çok dinlenilen bir e, radyo, açık radyo. E, ben e, doktora eğitimime devam ediyorum İspanyol Dili ve Edebiyat alanında. Ve aynı zamanda araştırma görevlisiyim. E, Müzikte her zaman hayatımın içinde çünkü piyano çalıyorum. Yıllardır e, Açık radyoda e, Bir sürü şarkı keşfettim diyebilirim e, Onun için severek dinlediğim bir radyo e, Gülçin ablaya da çok teşekkür ediyorum Biraz <gülüyor> heyecanlıyım lütfen kusura bakmayın İlk defa canlı yayına çıkıyorum Ben senden daha heyecanlıyım Onu itiraf <gülüyor> edeyim Biraz önce nefes almayı unutarak Bunu da ispatlamış oldum <gülüyor> Bize hangi şarkıyı seçtin bu akşam için? The Doors, Spanish Caravan seçtim ilk başta. Çünkü sözlerinden de anlayacaksınız. İspanyolca İlgan girdiği için şarkıyı da çok seviyorum. Zaten The Doors grubunu da çok seviyorum. Onun için ilk başta bu şarkıyı seçmek istedim. Bu akşam bizi dinleyenler, bu şarkıyı seven, sevmeyen herkes nasıl destek olabilir? Onu da söyle istersen internet üzerinden. Evet, internet üzerinden açık radyoya desteklerinizi bekliyoruz. Çok seviniriz şimdi de doğru dinleyelim Selen'in seçimi. Spanish Caravan, e, The Doors grubunun 1968'de çıkan Waiting for the Sun albümündendi ve e, Açık Radyo dinleyicisi ve destekçisi Selen Kipmen'in seçimiydi. Ben de çok the Doors çok fazla <gülüyor> sevdiğim bir grup o yüzden çok memnun oldum <gülüyor> bu seçime. E, Erhan e, sen de Açık Radyo dinleyicisisin ve destekçisisin <gülüyor> evet. e, biliyorum. E, biraz kendini tanıtır mısın bize? Nasıl oldu Açık Radyo ile tanışıklığını, <gülüyor> sen neler yapıyorsun? E, i̇smim Erhan Aytun'un öncelikle. E, ben de aslında kendi tabirimle biraz e, yakın zamanlı bir e, Açık Radyo dinleyicisiyim. E, yaklaşık belki de bir sene bile olmuyordur. <gülüyor> Benim açık radyoda tanışıklığım aslında şu şekilde oldu. Ben e, hani kendi çapımda caz e, ve blues hani keşfettiklerimi dinlerim, yeni bir şeyler keşfetmeye çalışırım. Her Cuma'da sizin programınızda caz e, blues yayını yaptığınızı e, keşfettim. Hani sayenizde de e, bu yakın zamanda her Cuma akşamlarız benim için akşam saat 8'de 9 dokuz arası harikulade geçiyor. Sizin seçimlerinizle. Ne kadar sevindirici haber <gülüyor> bu. Ben... <gülüyor> Yani memnuniyetle dinliyorum ve destekliyorum. <gülüyor> Sen neler yapıyorsun? Şu an için ve bir, bir uluslararası bir şirkette ben... <gülüyor> ...immigrasyon üzerinde danışmanlık veriyorum. Bu işin aslında ben biraz daha bürokratik kısmındayım. İzinlerin alınması, uzatımı vesaire bu alanlarda... ...çalışmak üzere Türkiye'ye gelecek olanlara... ...veya Türkiye'den yurt dışına çalışmak üzere çıkacak olanlara... Danışmanlık hizmeti veriyorum diye bu şekilde anlatabilirim. Ne kadar güzel. Ne çok çeşitli iş kolları var. Evet. Ne mutlu ki var. Her ihtiyacı olanın başvurabileceği bir yer var. Çok sevindim senin de açık radyo dinleyicisi olmana <gülüyor> ve koyu muhabbeti tercih etmeni. Senin seçtiğin şarkıyı dinleyelim istersen. Evet ben de bugün... Açık Radyo'nun dinleyicilerini ve destekçilerini Steve Miller Band'den Serenade isimli şarkıyı seçtim. Bu şarkıyı dinlerken bize Açık Radyo'nun internet sayfası üzerinden açıkradyo.com.tr üzerinden destek olun butonuna tıklayarak ve kaydolduktan sonra desteklerinizi iletirseniz çok çok seviniriz. Sarah neydi dinledik. Stamular Band'den. 1976 yılından bir şarkıydı. Bizim Şükrü ile tanıştığımız <gülüyor> yıllardan o kadar eski ve bu kadar genç açık radyo dinleyicilerinin de o yılların şarkılarını hala severek dinliyor olması beni çok sevindiriyor. Ben hani hep 70'li yılları çok seviyorum. Zaten 70'li yılların piri burada. Cenk Akyol'un programında da çok çalardı ama Anglo-Sakson olmayan. Evet. <gülüyor> 70'li yıllar çalardı. O yüzden çok e, severek dinledim Stilmiller bende. Çok teşekkürler bir şarkıyı getirdiğin evet, için. Rica herhalde. ederim. <gülüyor> e, tam 76 yılında Şükrü ile tanışmıştık. Biz e, bir burs programının e, öğrencileriyiz. Evet. Bir yıl boyunca e, Amerika'da e, lise e, öğrenimimize devam etmiştik. E, Şükrü ile de o zamandan beri arkadaşız. Evet. Evet biz evet birlikte Amerika'ya gitmiştik ama e, gittiğimiz e, grup Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşlarımız ve de gittiğimiz yerde de sadece Amerikalılar değil her ülkeden insanlarla tanışmıştık ve müzikte bizim aramızdaki iletişimde önemli bir yer tutuyordu. Herkes o zamanlar bir talent show diye bir gösterimiz olurdu. Herkes kendi bildiği bir türkü, şarkı, e, opera ne isterse e, ve biz bunları hala hatırlıyoruz. Ee, geçen hafta bir araya geldiğim birkaç yabancı arkadaşımla ta o 76 yılındaki videolara baktık da bazen. Ne kadar güzel. Ee, tabii e, çok eskidi her şey ama bu müzik zamanda ve mekanda bir yolculuk. Biz e, hepimiz müziği aslında e, direk veya indirek bir şekilde yaşıyoruz ben şahsen müzikte sınır tanımıyorum müzik sevkimde evet çok, çok çeşitli bir liste göndermişsin ben bazılarını hiç tanımıyorum ve hepsini biraz araştırdım çok güzel gerçekten çok renkli bir liste oradan ne, ne çalmak istiyorsun şu anda ilk parça benim sunacağım ilk parça Avustralya'dan ee, Avustralya'daki e, yerli aborjinler tarafından çalınan bir enstrüman var Diderjü diye bu ee, uzun böyle bir e, nefesle evet. e, yönetilen ve e, bazı böyle tonları bazen fonda ritüellerde kullanılan bir müzik. Ama ilk defa bir e, sanatçı e, Charlie McMahon bu e, Dicari'yi bir virtüöz olarak e, kullanmış ve kurduğu bir grupla da e, Umpada'da adında bir şarkıyla... E, Karşıma tesadüfen çıkmıştı ama 4-5 yıldır ben bunu arada hep bir dinliyorum ve bu tarz e, müziklerde e, yeni yeni arayışlar içinde oluyorum. Tabi zaman el verdiği müddetçe e, bu keyifli e, ton tonları sizin de seveceğinizi ümit ederek e, sunmak istedim bugün. Çok teşekkürler. Açık Radyo'da Ömer Bey'in de biraz önce söylediği gibi dünyanın bütün seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık olma iddiasında olan ve hakikaten bunu da koruyan bir radyo. O yüzden çok sevindim seçimine. Ben de dinledim, çok beğendim. Şimdi o zaman Şükrü Morçay'ın seçimi olan Charlie McMahon ve Gondwana'dan Umpa Dada'yı dinliyoruz. Açık Radyo'da, Koyu Mavi'de, e, Açık Radyo'nun e, 21. dinleyici destek şenliğinde konuklarımızla beraber stüdyodayız. Şükrü Morçay'ın e, seçimi olan e, Charlie McMahon ve Gondwana'dan Umpa Dada'yı dinledik. Avustralya'dan e, bir Avustralyalı bir gruptan bir şarkıydı ve Terra Incognita programında sen çok birbirinden çok farklı yani daha doğrusu ana akımdan çok farklı hiç duyamayacağımız şeyler çalardın. Evet ee, bana da öğretti yani şey program bana da çok çeşitli müzik dinlemeye öğretmişti Terra Incognita'yı yaparken çalışan yani farklı farklı yerlerden parça bulmak için. Benim de hani şey oldu zih ufkuma açtı esasında. İnsan çalışmak zorunda hissediyor evet, kendini tabii, ve tabii. Bir, bir kaptırıyor kendini böyle ve kocaman çok güzel listeler, keşifler buluyorsunuz. Keşifler evet değil mi? Çok hoş. Bugün mesela jazzkolic te yazıyorum ben arada bir Caskolik nokta com diyelim. Ee, Cazkolik de bu arada e, açık radyo programcısı olan Feridun Ertaşkan'ın Ertaşkan arkası evet, değil evet, mi? Evet, evet. Bir zamanlar o da benim zamanımda program evet, yapıyordu. Evet. Ee, onun sayesinde, yani o Cazkolik sayesinde tanıdığım Okan Ersan. Ee, Kıbrıslı harika fusion gitaristi. Ee, yani Türkiye'de bir yani bu kadar kaliteli ve tonu harika yani çok iyi bir müzisyen. Ben bayılıyorum yaptığı işlere. Canlı da izleme. Senle gitmiştik hatta hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Cezayir sokakta bir yerde çalmışlardı. Evet, evet, doğru. Çok hoştu. Canlı da izledim. Ee, oradaki grubuyla yani daha doğrusu o hep bas ve davulda davulda Volkan Öktem, basta da Eylem Pelit'le hep çalışıyor çoğunlukla belki de en çok çalıştığı müzisyenlerdir. Onların e, olduğu bir e, tekli çıkardı. Şimdi bugün çıktı e, yayına e, şeye. Taze, dijital. Taze. Evet. <gülüyor> i̇şte o Spotify'da, çıktı. YouTube müzikte, Deezer her neyse. Bütün her yerde yayınlandı. E, bir Kıbrıs, belki de Kıbrıs'ın en bilinen... E, Anonim parçalarından biri. Dillirga. Onu da birçok kişi seslendirmiş ben. Evet, evet, Okan'dan öyleymiş. sonra baktım. Dillirga diye yazınca. Efkan, Şeşen birçok kişi var yani. Ee, çok hoş. Yani tam benim tarzım bir Fusion e, aranjesi yapmış. Zaten çalıştığı isimler harika. Dediğim gibi e, Davulda, Volkan Öktem, Basta, Eylem, Pelit var. E, Piyano ve Rhodes'da piyanoda elektrik piyanoda Çağlı, Çağrı Sertel var o da bana göre genç sayılır <gülüyor> diyelim yani çok genç sayılır bence ee, çok iyi bir müzisyen Rhodes'u da çok iyi kullanıyor ee, saksafonda da e, Engin Recep oğulları var ee, bir diğer güzel bir isim büyük bir isim var ee, o da çok hoş o ee, bizim zamanımızın en ünlü hatta hala belki de Fusion Davul deyince akla gelen ilk isimlerden biri bence. E, albümün prodüktörü Dave Wakel Çok iyi. Güzel. Çok iyi bir müzisyendir. Hani onun da onayından geçmiş olması zaten e, bu çalan müzisyenlerle birlikte çok kaliteli bir iş bence. E, Okan'ın e, bu çıkardığı tekliyi inşallah bir albüm olarak da daha büyütür. Yani bir albüm bekliyorum kendisinin açıkçası. O zaman Okan Ersan'dan dinleyelim. Dillirga Ma. Herkese merhabalar ben Meral Akman bugün stüdyoda aranızda değilim ama kalbim sizinle birlikte bir parçası olmaktan gurur duyduğum açık radyonun destek günlerinde burada olmaktan çok mutluyum. Bu yıl sessiz Olmaz mottosuyla destek haftasını gerçekleştiren Açık Radyomuza destek vermek için 212-343-4141 numaralı telefonu arayabilir ya da destek.acikradyo.com.tr adresinden Türkçe karakterler kullanmadan desteğinizi bize iletebilirsiniz. Ben bu akşam için Steve Harley ve Cockney Rebel'dan bir parça seçtim. Gerçi parçanın hikayesi biraz hüzünlü. Steve Harley parçayı dağılan grubu için yazmış. Başta hüzünlü bir blues parçası olarak tasarlanan parça Alan Parsons'ın önerileriyle az sonra dinleyeceğimiz haline almış. Açık radyo gibi yüzümüzü güldüren parçayı dinliyoruz. Steve Harley and Cockney Rebel'dan Make Me Smile. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Steve Harley'i de buradan sevgiyle anıyorum. Sevgilerimle. You've done it all. Yakmanın e, şahane sürpriziyle, e, programa dahil olmasıyla e, hepimizin yüzü güldü. Özellikle onu çok iyi tanıyan Cenk ve benim. E, seçimi de çok güzeldi, biraz hüzünlü bir sebeple ama e, şarkı çok güzeldi. E, Meral Avustralya'da şu anda e, yine uzaktan birlikte bazı programlar daha yapmayı planlıyoruz. E, şimdi de e, Selen'den bir şarkı daha çalalım diyorum. Ee, ...sıradaki şarkı... ...seçtiğim diğer şarkı Rainbow... ...I Surrender... ...bu şarkıyı seçmemin sebebi ben... Akademik çalışmalarımda tez yaz yazmaya çalışırken veya bir makale çıkarmaya çalışırken çok müzik dinlerim ve özellikle böyle rock dinlemeyi tercih ederim çünkü beni motive ediyor. Artırendir de belki hani teslim oluyorum demek ya onun için böyle beni çok motive ediyor. Onun için bu şarkıyı seçtim. Çok güzel şimdi dinleyeceğiz ama dinleyenler teslim olmasınlar. Web evet lütfen e, destek devam olun teslim dersinler. olmayın destek olun. Açık Destek olun butonu aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi Selen'in seçimini Rainbow'dan dinliyoruz. I Surrender, Rainbow'dan dinledik. Selankipmenin Kipmen'in e, seçimiydi. E, şimdi de herkesten birer şarkı daha çalabilmek için böyle kısa kısa anonsları alıyoruz mecburen. E, Erhan Aytulu'nun şarkısı ne acaba? E, bu sefer e, sizin o programınızın normalde konseptine sadık kalarak e, Dean Martin'den e, Ain't There A kick In A Head diyelim. Şahane. <gülüyor> Lucky can one guy be I kissed her and she kissed me Like the fella once said Ain't that a kick in the head The room was completely black I hugged her and she hugged back Like the sailor said Ain't that a hole in the boat My head keeps spinning I go to sleep and keep grinning If this is just the beginning My life is gonna be beautiful I've sunshine enough to spread It's just like the fella said Tell me quick, ain't love a kick in the head said, ain't that a kick in the head? Like this sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning, I go to sleep and keep grinning, if this is just the beginning... My life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better, or I'd be sick. Tell me quick, boy, love a kick. Tell me quick. ''Ain't That A Kick In The Head'' 1960 yılından Dean Martin seslendirdi. Erhan Aytolu'nun seçimiydi. Şimdi Şükrü'nün son seçimi var. <gülüyor> ne dinliyoruz Şükrü? Merhaba. Ressa Sefa Park'tan Candles. Norveçli sanatçı, daha çok dizi müziklerinde kendini göstermiş olan, ülkemizde de gelip konser vermiş olan, sevilen bir sanatçı. Teresa Expo bilinen konser adıyla Ressa Safa Park'tan dinliyoruz. Candles. Candles. Norveçli e, Reza Safa Park'tan Candles'ı dinledik Şükrü Morçay'ın seçimiydi Bu akşam Açık Radyo'nun 25. Dinleyici Destek Şenliği'nde Selen Kipman, Erhan Aytul'un Şükrü Morçay Meral Akman Uzaklardan katılarak Ve Cenk Akyol'la birlikteydik Son bir şarkımızla Veda edeceğiz Cenk Akyol'un Seçimi Bu arada lütfen AçıkRadyo.com.tr'den Destek olun butonunu Tıklayarak bu saatlerde ancak öyle oluyor Destekleriniz bize iletmeyi unutmayın lütfen ee, çok teşekkür ederim herkese geldiği için biz teşekkür, biz teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. E, seneye yine buluşuruz belki evet. e, ceng hangi şarkı de belki de daha sende. önce buluşuruz kesinlikle <gülüyor> e, hangi şarkıyı e, çok yeni bir albüm Rod Stewart e, yeni albüm çıkardı herhalde bir hafta oldu olmadı bilmiyorum e, Jules Holland'la bu BBC'deki Later programıyla çok e, Harika bir programdı sen de seversin. Ee, i̇kisi beraber bir albüm çıkardılar Swing Fever diye. İşte bu Swing dönemini, otuzların Swing dönemini. Rod Stewart da bu Amerikan Songbook'la falan çok denedi bu big band tarzı şeyleri. Ee, bir murder ballad, neredeyse 100 yıldan fazla sürelik eski bir parça. Frankie and Johnny. Haftaya buluşmak üzere, hepinize iyi akşamlar. Yeah. It's the story of Frankie and Johnny They were sweethearts Forever and ever the story goes Frankie bought everything for Johnny from his sports car to his Ivy League clothes Oh, he was a man alright, oh but he was doing wrong Let me tell you what's happened A friend came running to Frankie She said, I wouldn't tell you no lie I saw." a jaguar with a chick named nelly block oh if he was your man honey let me tell you he was too and your wrong and let me tell you the rest of the story Frankie beats down in her pocketbook and up with a forty-four. She shot once, twice, three times. And Johnny fell the hardwood fell Oh, he was a man all right, but she shot him because he was doing her wrong. Come on, baby, let me She shot. He shot him. Oh yeah! Once, twice, three times, and Johnny fell down on that hardwood floor. He was. Doing Leyan ve Sunan Gülçin Orgun